Kılavuzumuz, karanlığımızın ışığı, örneğimiz, önderimiz, sevgilimiz. Mübarek dudaklarından dökülmüş bütün duaları baş tacı yapıp okumaya çalıştık. Bildik ki duaların en güzelini de O yapmış, kulluğun en yüksek örneğini de yine O vermiştir. Bugünkü programımızda sahih hadis kaynaklarından seçilen 40 duayı paylaşacağız. Hepsi sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizzat yaptığı ve bize öğrettiği dualar. Gelin vakit kaybetmeden dualara biz de amin diyelim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير Allah'tan başka ilah yoktur. O'nun eşi ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlattığına göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde yüz defa Allah'tan başka ilah yoktur. Onun eşi ve ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. hand O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu dua o kimse için on köle azad etmenin sevabına muadil olur ve ona yüz iyilik sevabı yazılır. Ondan yüz kötülük ve günah silinir ve duası o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu duayı okumasından daha faziletli bir zikir getiremez.'' Meğer ki bu zikir ve tehlili daha çok okumuş olsun. İmam-ı Nebevi Sübhanallah ve bihamdihi Sübhanallahil-azim Yüce Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarıyla ona hamd ederim. Yine şanı yüce olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rivayete göre bir defasında, Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, hangi söz daha eftaldir diye sorulmuş. O, Allah'ın melekleri için veya kulları için seçtiği söz, yani Sübhanallah ve bihamdi buyurmuştur. Bu hadisle ilgili olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari ve Müslim'in rivayetlerine göre ''Her kim günde yüz defa subhanallahi ve bihamdih'' derse günahları denizin köpükleri kadar çok olsa bile affolunur buyurmuştur. Bu hadisi şerifi Buhari ve Müslim rivayet etmiş han Allah ve hamdihi adede halkıhi var Allah nefsihi ve Ziete arşihi ve mida de yarattıklarının sayısı kadar kendisinin razı olacağı kadar arşının ağırlığı ve sözlerinin sayısı kadar Allah'ı tenzih eder ve ona hamd ederim Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın ismiyle. Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kudret ancak Allah'tandır. Enes radıyallahu anın rivayetine göre efendimiz aleyhisselam kim evden çıktığı zaman bu duayı okursa, sana kâfi gelindi, korundun ve hidayet olundun denilir. Ve şeytan kendisinden uzaklaşır buyurmuştur. Ebu Davud şu ilaveyi de rivayet eder. Ve bir şeytan diğerine, hidayet olunan, kâfi gelinen ve korunan bir adama sen ne yapabilirsin? der. Hadisi şerifi Ebu Davud, Tirmizi ve başka muhaddisler de rivayet etmişlerdir. Bismikallahüme ahya ve emüte. Allah'ım, senin ismini anarak ölür, uyur ve senin ismini anarak uyanırım. Hazreti Huzeyfe ve Ebazer radiyallahu anhuma'nın nakillerine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı gece yatarlarken yaparlardı. Hadisi şerifi Buhari rivayet etmiştir. bi min halak. Yarattıklarının şerrinden Allah'ın tam olan kelimelerine sığınırım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı bir gece akrep tarafından ısırılan ve sabaha kadar uyuyamayıp rahatsızlık geçiren bir sahabisine söylemiş. Eğer böyle deseydin inşallahü teala bir şey sana zarar vermezdi buyurmuştur. Hadisi şerifi Ebu Davud rivayet etmiştir. Elhamdülillahi ala kulle halin ve euzü billahi min hali ehlin nar. Her hal ve kârda alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Cehennemliklerin hal ve sıfatlarından Allah'a sığınırım. Hadis-i şerif bu şekliyle Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir. Yine benzeri, İbn-i de bulunur. Ve Kendisinden başka ilah bulunmayan, diri ve gözetici olan Allah'a istiğfar ve tevbe ederim. Bu hadisi şerifi Ebu Davud ve Tirmiz'i rivayet etmiştir. Rabbiyu ve tüb aleyye inneke ente tevvâbun rahîm. Ey Rabbim! Beni mağfiret et. Günahlarımı affeyle. Muhakkak ki sen ne kadar çok olursa olsun günahları bağışlayan merhamet sahibi Rabbimizsin. Hadis-i şerifi Ebu Davud ve Tirmiz'i rivayet etmişlerdir. Ya hayu ya kayyumu bir rahmetike esteğitü. Ey devamlı var olan ve başkalarını varlıkta tutan Allah'ım, rahmetinden imdat isterim. Hazreti Enes'in radyallahu an rivayetine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hal karşısında üzülüp kederlendiği zaman böyle dua ederlermiş. Hadis-i şerifi, Tirmizi rivayet eder. Ya musrif al kulub, sırfl kulubana, على طاعتك. Ey bütün kalplerin tasarrufu elinde olan Allahım, bizim kalbimizi taat ve ibadete yönlendir. Hadisi şerifi Müslim rivayet etmiştir. Ya mukallib al kulub, ثبت قلبي على Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Benim kalbimi dinin İslam üzerine sabit kıl. Şehr İbni Havşep radıyallahu anh'ın rivayetine göre, O, Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından, Ümmü Seleme validemize, Ey müminlerin annesi! Senin yanındayken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok hangi duayı yapardı diye sormuş. Hazreti Ümmü Seleme radiyallahu anha validemizde en çok işte bu duayı yapardı diye cevap vermiştir. Hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiştir. Gfirli, varhamni, vehdini, Allah'ım! mufirli ve rahhamni ve hdinni ve beni bağışla beni esirge bana hidayet ver rızana yaklaştıracak işlere yönelt ve beni rızıklandır başkalarına muhtaç etme hadis-i şerifi Müslim rivayet etmiştir Allahum mağfirli verhamni ve ilhiqni bir rafiqil a'la Allahum Beni affet, bana yardım et ve beni yüksek dostlara ulaştır. Hazreti Ayşe annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı sırasında işte bu sözleri söyleyerek ahirete irtihal etmiş olduklarını bildirmişlerdir. Hadis-i Şerifi, Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Allahum mağfirli hatayeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni bilgisizliğimi her işimde israfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı affeyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında Allahım, latifemi ve ciddi halimi, hatamı ve diliyerek işlediğim günahımı affeyle itiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır buyurmuşlardır. Hadisi şerifi Buhari rivayet etti. Allahım, muafirli zenbi ve şili si fi dari ve barikli fi ma Allah'ım günahlarımı bağışla, yuvamı genişlet ve bana verdiğin rızkı bereketlendir, mübarek kıl. Hazreti Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet olunduğuna göre, bir adam günün birinde Efendimizin yanına geldi. Ya Resulallah, bu gece sizin Allah'ım günahlarımı bağışla, ''Yuvamı genişlet ve bana verdiğin rızkı bereketlendir, mübarek kıl'' şeklinde dua ettiğinizi duydum, demiş. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, bu dua ile Cenab-ı Hak'tan istenmemiş bir şey bırakılmadığını ifade buyurmuşlardır. Hadis-i şerifi, Tirmiz'i rivayet etmiştir. Allahum mağfir li zunubi rahmetik. Allah'ım günahlarımı bağışla. Bana rahmetinin kapılarını aç. Süneni Tirmizi'deki hadise göre Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemiz efendimizin bu duayı mescide girerken ve çıkarken yaptığını söylemiştir. Hadis-i şerifi İbn Mace, Mesacit, Tirmizi ise Salat bablarında rivayet etmişlerdir. Allahum mekfini bi halalika an haramika ve aghnini bi fadlika amma sivak. helal vererek beni harama muhtaç etme ve fazlın ile beni başkalarından müstağni kıl. Hazreti Ali radıyallahu an efendimizden rivayet edildiğine göre o kendisine borçlarını ödememekten aciz kaldığını söyleyen ve kendisinden yardım isteyen bir köleye peygamberimizin bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim mi? Onları söylediğin takdirde dünya dağları kadar borcun olsa Allah Teala sana ödetir demiş. Ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine öğrettiği bu duayı nakletmiştir. Hadis-i şerifi, Tirmiz'i rivayet etmiştir. Allahümme ahyini mâ kânetil hayâtu hayralli ve teveffeni izâ kânetil vefâtu hayralli Allahım, benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece Beni yaşat ve bana ölüm hayırlı olduğu zaman beni vefat ettir. Hazreti Enes'in bildirdiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sizden biriniz kendisine isabet eden bir kötülükten dolayı hemen ölümü temenni etmesin. İlle de bunu yapmak isterse şöyle desin Allah'ım ''Benim için yaşamak hayırlı olduğu sürece beni yaşat ve bana ölüm hayırlı olduğu zaman beni vefat ettir.'' buyurmuşlardır. Hadisi Şerifi, Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allahümme la teqtülna bi'gazabike bi ve la tuhlikna bi'azabike ve aafina qable dâlik. Allah'ım, Bizi gazabınla öldürme ve azabınla helak etme. Bunların yerine bize afiyet ver. Çeşitli hadis kaynaklarında okuyoruz ki, bu duayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gök gürlemesi veya yıldırım sesi işittiği zamanlar söylemiş. Hadisi şerifi, Tirmizi rivayet etmiştir. Allah'ım innake afuwn tuhibbul sen affedicisin affetmeyi seversin beni de affet Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemizin beyanına göre bu duayı efendimiz aleyhisselam kendisine Kadir gecesinde okumasını tavsiye buyurmuşlardır Elbette bu büyük dua sadece Kadir gecesine has olmayıp her zaman okunabilir. Hadis-i Şerifi, Tirmizi, Nesai ve İbn-i rivayet etmişlerdir. Allahümme allimmel al gaybi ve şehadeti, fatri semavati vel ardı rabbik. Kulli şeyin ve melikehü eşhedü en la ilahe illa ente e'udu bike min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şirkihi. Ey Allah'ım! Ey gizliyi ve açığı bilen! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınırım. Hadisin tam metninden anlaşıldığına göre bu dua efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hazreti Ebubekir'e radiyallahu an sabah akşam ve yatarken okuması için öğretilmiştir. Hadis-i şerifi, Tirmiz'i rivayet etmiştir. Allahümme elhimni rüşdi ve e'izzni min şerri nefsi. Allah'ım doğru hareket etmeyi bana ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Hadis-i şerifi, Tirmizi rivayet etmiştir. Allahümme e'inni alâ zikrike ve şükrika ve hüsni ibadetik. Allahüm seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et. Bununla ilgili hadis metninin tamamı ise şöyle. Muaz İbni Cebel ve radiyallahu Anın şöyle dediği rivayet olundu. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elimden tuttu ve Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Her namazın ardında Ya Rabbi! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et. Duasını bırakmamanı tavsiye ederim buyurdu. Hadis-i şerifi Ebu Davud sahih senetle rivayet etmiştir. Allah'ım kullarını tekrar derilteceğin günde azabından sana sığınırım. Müminlerin annesi Hazreti Hafsa'dan (radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman sağ elini yanağının altına koyar ve dua ederdi. Hadis-i şerifi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Allahümme inni zalamtü nefsi Zulmen kethiren ve la illa ente min inneke entel gafurur rahim. Allah'ım ben kendi nefsime çok zulmettim. Senden başka günahları affedecek olan yoktur. ilahi inayetinle beni yarlığa ve esirge. Gafur ve Rahim olan ancak sensin. Hadis-i Şerifi, Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bismillahüallâhumme cennibneşşşeytâne ve cennibşşeytâne mâ râzaqtana. Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır ve şeytanı bize rızık olarak verdiğin şeyden uzaklaştır. İbni Abbas radıyallahu anın rivayetine göre, Efendimiz aleyhisselam bu duanın cima sırasında okunmasını tavsiye etmiş ve bunun okunması sebebiyle, doğacak çocuğa şeytanın zarar vermeyeceğini, veremeyeceğini beyan etmişlerdir. Buhari'nin rivayetinde, ebediyen zarar vermez kaydı vardır. Hadis-i şerifi, Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allahum me'al fi qalbi nuran ve fi basari nuran ve fi sem'i nuran ve an yemini nuran ve an yesari nuran ve fawqi nuran ve tahti nuran ve amami nuran ve halfi nuran ve ej'al li nuran. Kalbimde bir nur kıl, Gözümde bir nur kıl, Kulağımda bir nur kıl, Yine böyle sağımda bir nur, Solumda bir nur, Üstümde bir nur, Altımda bir nur, Önümde bir nur, Arkamda bir nur kıl, Ve benim için umumi ve büyük bir nur yarat. Hadis-i şerifi, Buhari rivayet etmiştir. Allahümme ente rabbi la ilaha illa ente khalakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mesleda'tu e'udu bike min şerri ma sena'tu ebu'u leke bini'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi fağfirli فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرِ الزُّنُوبَ Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İbadete layık hiçbir ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Ve gücüm yettiği kadar ezelde sana verdiğim ahdü vaat üzere sabitim. Allah'ım, işlediğim kusurlarımın şerrinden sana sığınırım. Bana ihsan buyurduğun nimetini itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Onu bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı, Seyyidül İstiğfar, yani duaların en ulusu, en büyüğü olarak vasfetmiştir. Hadisi Şerif'i Buhari rivayet etmiştir. Allahümme a'fini fi cesedi ve a'fini fi besari ve c'aluhul varisü minni La ilahe illallahül halimül kerim, sübahanallahi rabbil arşil azim Velhamdülillahi Rabbil alemin Allah'ım cismimi afiyette kıl Gözümü de afiyette kıl Ve onu benim varisim Son nefesime kadar sağlıklı kıl Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tenzih ederim Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hadis-i şerifi, Tirmizi rivayet etmiştir. Allahümme inni es'elükel al hüda ve attaqa ve al'afafe ve al guna Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve Hayırlı zenginlik isterim. Tirmizi tercümesinde gına yani zenginlik kelimesi gönül zenginliği olarak manalandırılmıştır. Sünen-i de böyle geçer. Hadis-i Şerifi, Müslim ve Tirmizi rivayet etmiştir. Allahümme inni eselükel dünya fiddünyâ vel âkhirâ. Allah'ım, dünya ve ahirette senden afiyet isterim. Tam metin şöyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ım, dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet isterim. Allah'ım, kusurlarımı gizle ve korkularımı emniyete çevir. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelen bütün belalardan koru. Habersiz, ani olarak helak edilmekten, yere batmaktan senin azametine sığınırım buyurmuşlardır. Hadis-i şerifi Ebu Davud, Nesai ve İbni Mace rivayet etmişlerdir. Allahumme inni es'eluke min hayri ma es'elaka minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve na'uduke min sharri ma esta'azuka minhu nebiyyuke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Allahum ben peygamberin Muhammed aleyhisselamın Senden istediği hayır ve iyiliklerin tamamını ister, onun senden istiaze ettiği şerlerden de sana sığınırım. Hazreti Ebu Ümame El Bahili radıyallahu an şöyle der. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua ve niyazlarda bulunurdu. Biz bunların bir kısmını hıfzedemiyorduk, ezberleyemiyorduk. Bir gün ya Resulallah siz çok dua ediyorsunuz hafızamızda bunlardan bir şey kalmıyor deyince bu duaların hepsini toplayan bir duaya delalet edeyim mi buyurarak işte bu duayı öğretti der. Hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiştir. Allahümme inni e'ûzu bike min nâr, ve azâbin-nâr ve min Allah'ım, ateşe götürecek olan fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Hadis-i şerifi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Allahümme ve Allah'ım, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Hadis-i şerifi Müslim rivayet etmiştir. Allahümme inni ve bike min eş-şikâqi ve Allah'ım, Hakka karşı gelmekten, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Hadis-i şerifi Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiştir. Allahümme inni eûzübike min dunya ve zîkî yevmil kıyâmeh. Allahüm dünyanın darlığından ve kıyamet gününün darlığından... Sana sığınırım. Hadis-i şerifi Ebu Davud rivayet etmiştir. Allahümme inni a'ûzu bike min kalbi la yekşe'u ve min du'ail la yesme'u ve min nefsil la teşbe'u ve min ilmin la yenfe'u e'ûzu bike min hâulâil erba'ı Allahümme Huşu olmayan kalpten, kulak verilmeyen duadan, doymak bilmeyen nefisten ve fayda vermeyen her türlü ilimden sana sığınırım. İşte hususen bu dört şeyden sana sığınırım. Ey yüce Allah'ım! Hadis-i şerifi Tirmizi rivayet etmiştir. Allahümme inni eûzu bike min kerâtil ahlâkî ve'l a'mâli ve'l ehvâi. Allah'ım, kötü ahlaktan, kötü amelden ve kötü arzulardan sana sığınırım. Hadisi i şerifi Tirmizi rivayet etmiştir. Allahümme inni eûzu bike min el hemmi ve'l huzni ve'l-i'czi ve'l-kesali bukhli ve zalail deyni ve ve'l-kahhiriz-rical Allah'ım sıkıntıdan üzüntüden güçsüzlükten tembellikten cimrilikten borcun yükünden ve kişilerin tahakkümünden sana sığınırım Hadis-i Şerifi Tirmizi rivayet etmiştir Böylelikle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek dudaklarından çıkan hadis-i şeriflerde geçen duaları dinlemiş olduk. Allahu Teala bu duaları edebilmeyi ve kabul edilen dualardan olmasını nasip buyursun. Amin. Acı ve eziyetlere dayanır, sabırla hareket ederdi. Hiç kimseden kendi nevsi adına intikam almadı, lakin konu din olduğu zaman gerektiğinde şiddet ve celadet gösterdi. Hiç kimse nefsi için öfkelendiğine görmedi. Çok çabuk hoşnut olurdu. Gelmiş ve gelecek bütün insanların en adiliydi. Hatta hayatı boyunca kendisinden istenen bir şey için hayır veremem dememişti. Belki bu yüzden şair Ferazdak o la'yı yani hayır kelimesini ancak kelime-i şehadette kullanmıştır diyecekti. Hilim sahibiydi. Birçok tahrik edici sebeplere rağmen vakarlı ve sabırlıydı. İbni Ömer radıyallahu an ondan daha cesur, daha fedakar. ''Daha cömert birini görmedim.'' diyordu. Zayıflara yardım eder, yoksulların elinden tutar, kendisini yemeğe davet ettiklerinde kimseyi kırmazdı. Öylesine haya sahibiydi ki, mübarek gözü kimsenin yüzüne sabit bir halde bakamazdı. Birinin hatasını yüzüne söylemez, yanında birileri olduğu zaman, Bazılarına ne oluyor da şunu şunu yapıyorlar? Şöyle yapsa ya derdi. Böylelikle karşıdakinin kalbi kırılmaz, muhatap o sözün kendisine söylendiğinin farkına varırdı. Zarifti, nazikti, ince kalpliydi. Kendisini gören ve konuşanlar güven ve ümitle dolarlardı. Ashabıyla latife yapar, Aralarına girer, çocukları kucağına alır, otutturur. bilhassa çocukları çok severdi. Önünde oturan kimseye karşı ayaklarını asla uzatmazdı. Şehrin en ücra köşesindeki hastayı ziyarete gittiği, özür beyan eden herkesin özrünü kabul ettiği bilinirdi. Hürdü, köleydi, fakirdi, yoksuldu, kim olursa olsun, Herkesin davet ettiğinde sofrasına icabet ederdi. Kendi işlerini genelde kendisi yapardı. Zaman zaman elbiselerini yıkadığı, koyunları sağdı, ayakkabılarını tamir etti, evi süpürdü, devesini bağladı, süt getiren deveyi otlattı, kendisinin hizmetiyle görevli insanlarla beraber yemek pişirilmesine yardım ettiği, hamur yoğurduğu, ve çarşıdan aldıklarını kendisi taşıdığı da olurdu. Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, kainatta yarattığın tüm taşlar, hava kabarcıkları, inen yağmurların miktarı, gökyüzüne buharlaşan yağmur taneciklerinin miktarı ve yarattığın bizim bilemediğimiz her şeyin ve onun da misli olarak salat ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin her birimize uğramasını niyazıyla Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed.